Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahid el kahhar ve ssalatü vesselam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin lebrash. Kıymetli kardeşlerim, ümmet olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla aramızda olması gereken hukukun tesisi noktasında bazı meseleleri konuşuyorduk. Allah ona ümmet olmanın sorumluluklarına ait bizlere temel mükellefiyetler, sorumluluklar yüklemiş. Biz de bunları anlayarak biraz daha ona ümmet olmanın gereğini yerine getirme noktasında belli mesajları almak için gayret gösteriyoruz. Temennimiz odur ki Cenab-ı Hak anlayışımızı, kavrayışımızı bu manada açsın ve gerçekten ona ümmet olmak şeref olarak bize yeter. Bu bilinci hiçbir zaman unutmadan gereğini ise onu yerine getirme noktasında da bizlere yardım eylesin. Beş temel kavram üzerinden bu hukuk konuşulmalı dedim geçmiş derslerde. O kavramları şöyle bir hatırlarsak, itaat kavramı, ittiba kavramı, i'tisam kavramı, ihsan kavramı ve itidal kavramı. İttiba ve itaati işledik. Bugün de nasip olursa inşallah ihtisam kavramını işleyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin o bıraktığı mirasa nasıl sahip çıkılır? neler bu manada konuşulmalı ona ait bazı meseleleri konuşacağız. Geçen ders irtisamın nasıl anlaşılacağına ait bir cümle vermiştim. Onu da hatırlatmak istiyorum yine size. Demiştim ki irtisam Allah Resulü'nün tebliğ ettiği her hakikate istenilen düzeyde sarılmak, o değerleri korumak ve onlara bağlanmaktır. Dolayısıyla bugün biraz daha bu tarifin altında bazı meseleleri anlamaya çalışacağız. İrtisam kavramının köküne ait sözlükler şöyle anlamlar verirler. Sarılmak, bağlanmak, yapışmak, sığınmak, güvenmek, dayanmak, güç almak, kuvvetlenmek, yardım istemek, korunmak ve kaçınmak. Genel anlamda birbirlerine yakın olsa da, Aralarında tabi farklar var bu ifadelerin ama i'tisam dediğiniz zaman bu sözlük anlamlarının herhangi birini kastediyor olmanız lazım ki Kur'an'da da hadislerde de genelde bu sözlük anlamına uygun bir biçimde kullanılır. Bu kavramın kökeni ayn, sad ve mim, a, sa, me, ismet de buradan aynı kökten gelir ismet. Sıfatı da peygamberlere verilen biliyorsunuz en önemli sıfatlardan bir tanesidir. Yine istisam da bu kökten gelir. Bu köke ait bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de çok fazlaca geçmez aslında. Bu köke ait kullanılan kelime sayısı 9 tanedir. Ayetleri tek tek burada verecek değilim ama bugün asıl konumuza bir zemin olsun diye o ayetlerden beş tanesinin mealini hızlıca okumak istiyorum size. Ali İmran 101'de kim Allah'a sarılırsa kesinlikle doğru yola iletilir diyor Rabbimiz. Ali İmran 103 bugünkü serlevha ayetimizdir. Geçen ders nasıl ki biz Ali İmran 31'i ittibanın serlevhası olarak ele aldık. Bugün de ittisamın serlevhası olarak Ali İmran 103'ü alacağız hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla tefrikaya düşmeyin. Nisa 146'da ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı sarılıp dinlerini yalnız ona has kılanlar başkadır diyor. Nisa 175'te Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve bir lütuf deryası içine daldıracak, Allah onlardan etsin bizi ve onları kendine doğru giden bir yola götürecektir. Buna da amin diyelim Allah buna da dahil etsin bizi inşallah. Hac 78'de şu öyleyse namazı kılın zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarının O sizin Mevlanızdır o ne güzel Mevla'dır ve ne güzel yardımcıdır. Diğer dört ayette başka başka şekillerde kullanılır ama bu beş tanesi bize meseleyi anlamamız için, açısından yeterli. Dikkat ettiyseniz Allah'a sarılmak ve Allah'ın ipine sarılmak diye kullandı Kur'an. İhtisam kavramını. Zaten genelde Kur'an'da da bu çerçevede kullanılır. Gelelim serlevhamız olan 103. ayete. Onun üzerine bir daha gelelim. Ama ben şöyle başından size bir şey söyleyeyim. 103. ayetin kamilen doğru bir biçimde anlaşılması için 101, 102, 103 beraber okunmalı ve ciddi okunmalı. Bu ayetler İslam toplumunun tesisi ve bu toplumun muhafazası yönünde Kur'an'ın istisnai ayetlerindendir. Bir bakın birkaç tane tefsire ki ayetleri biliyorsunuz zaten ama ben özellikle altını çizmek istiyorum. Verdiği mesajların ne olduğunu hatırlarsanız. Bir de birkaç tefsirde müfessirlerimizin bu ayetin ayetlerin yorumuna ait söylediklerini dikkate aldığınızda bir İslam toplumunun sağlıklı bir biçimde tesis edilebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir ve sonuna kadar bu çizgi nasıl korunması gerekir buna ait Rabbimizin beyanlarını bu üç ayet çerçevesinde okuyacaksınız. Biz şimdi 103. ayetin ilk cümlesiyle ilgileneceğiz. Bizim asıl konumuz o olduğu için ilk cümlenin mealini verdim. Bir daha vermek istiyorum metniyle beraber beraber. Va'tesimu bihablillahi cemian ve la teferruqu. Hep birlikte hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve asla tefrikaya düşmeyin. Gayet açık mesajı net. Hepimiz de anladık ne söylendiğini de kavradık. Ancak burada üzerinde durmamız gereken iki tane husus var benim güzel kardeşlerim. Eğer biz bu meseleyi tam kavramasak Allah'ın bu ayetle bizim dünyamıza vermek istediği mesajdan da mahrum kalacağız. Bu iki mesaj şu birincisi Allah'ın ipi Hablullah ne demektir ve ona sarılmak nasıl olmalıdır? İkincisi ise tefrika nedir ki Allah bizi ona düşmekten sakındırmaktadır. Çünkü bu iki şey aslında ayetin de temel anlamda üzerine durduğu mevzular. Birincisinden bir başlayalım. Allah'ın ipi İp Hablullah ne demektir ki ona sarılmak meselesi daha iyi anlaşılmış olsun. Hablullah'ın ne olduğunu o Kur'an'ı bize tebliğ eden ve tebyin eden yani hem ulaştıran hem de açıklayan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok net bir biçimde ortaya koyuyor. Hablullah Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Dariminin ilül Kur'an'ın babının ki birinci baptır o. Siz Allah'ın ipine sarılın şüphesiz ki Allah'ın ipi Kur'an'dır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'de, Tirmizi'de başka hadis kitaplarında da biraz daha izah gelir. Allah'ın ipini tarif de eder Efendimiz. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Semadan yeryüzüne sarkıtılan ip gibidir. Her kim ki o ipe sarılırsa, o iple arasındaki irtibatı güçlü tutarsa asla yanlış şeylere tevessül etmez Allah'ın kitabı Yüzlerce hatta sayılmayacak kadar insanın içinde hayran bırakacak şeyleri barındırır der. Efendimiz oradaki hadisinde. Başka başka hadisler de var. Hablullah'ın Allah'ın kitabı olduğuna dair. Ayetler de var bu konuda. Ayetler açıkça söylemese de açıklamalar bunu işaret ediyor. Mesela Bakara 256'da taûtu inkar edip Allah'a iman eden kimsenin sağlam kulpa, urvetül vuskaya. Yapıştığını söyler ki Urvetül Vuska'nın da Kur'an olduğu yine Hablullah'la kıyas edilerek önümüze verilir. Ali İmran suresinin 112. ayetinde de Hablin min Allahdir Allah'tan gelen ip açıklamalarına bakın yine onun Kur'an olduğunu göreceksiniz. Hablül Metin diye bir ifade o da yine Kur'an'a ait bir ifade olarak kitaplarımızda yer alır. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Asıl burada sormamız gereken şey şu Allah'ın kitabı Hablullah Allah'ın ipi nasıl sarılacağız? Mesela mushafı alsak öpsek koklasak başımızın üstüne koysak mushafa karşı her türlü edebi adabı uygun bir biçimde yerine getirsek sadece bu manada Allah'ın kitabına yani Allah'ın sarkıtmış olduğu o ipine Allah'ın ipine sarılmış olur muyuz? Ben bazılarının dediği gibi demiyorum. Ben asla bu manada bazı şeylerin de ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Allah'ın kitabına yani mushafa da maddi anlamda da inanılmaz derecede saygı gösterilmesi gerektiğine inananlardanım. Bir Müslüman edeben Kur'an önünde duruyorsa ayağını oraya doğru uzatmaz. Kur'an'a karşı saygısızlık etmez belinden aşağıya koymaz bu manada bazı şeyleri korur. Çünkü biz öteden beri bir güzel gelenekle bu topraklarda bunu öğrendik. Bunun devamiyeti diğerini görmemezlikten gelmememize sebep olmamalı. Bu devam etmeli onunla beraber bazı şeyleri konuşmalıyız. Şimdi Hablullah'ın Allah'ın ipi olduğunu söyleyen ayetler ve hadisler bunu ortaya koyarken... Allah'ın kitabına nasıl sarılacağına dair de beyanları ortaya koymuyorlar mı? Koyuyorlar. Emin olun onlarca ayet bu konuda size söyleyebilirim. Mübalağa yok özellikle çalıştım çünkü bu hafta çok rahat bir biçimde bu cümleyi kullanabilirim. Yüzlerce de hadis söyleyebilirim. Allah'ın kitabına nasıl sarılınacağı konusunda. Onların hepsini burada verecek değilim size konumuz da bu değil aslında başka bir yere doğru gideceğiz ama bu bilgiler bize lazım. Ben okuduklarımın üzerinden beş tane mesaj çıkardım çok da kısa net bir biçimde aklınızda tutacaksınız o mesajları size vermek istiyorum. Kur'an'a sarılmak ne demek anlamıyla buluşmak ile düşünmek ahlakıyla ahlaklanmak ahkamıyla amel etmek. Aşkıyla tutuşmak bu beş tane cümlenin de kaynağı Kur'an ve hadislerdir. Birer birer sadece açıklayacağım az, az olarak anlamıyla buluşmak. Bir kere sarılabilmemiz için Allah bize ne diyor bunu anlamamız lazım. Allah'ın kelamını anlamasak bu manada Rabbimizin bize söylediklerini tam anlamıyla alamasak dünyamıza. Bu manada Kur'an'a sarılma meselesini de konuşmamız mümkün olmayacak. Onun için en başına söylediğim şey anlamıyla buluşmak. İkincisi azığıyla düşünmek. Kur'an'ın bir azığı var. Ve Kur'an düşünenlere, akledenlere ithaf edilmiş bir kitap. Allah'ın kelamı kendi kitabını aklını kullananlara itaf ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın mesajları üzerinde tefekkür etmek... Rabbimiz bu ayette ne demek istedi aslında burada verilen mesaj nedir deyip zihin deri, teri tök, dökmek tefekkür olarak ibadettir. Dolayısıyla azgıyla düşünmek Kur'an'a sarılma meselesinin de önemli bir alanı. Üçüncüsü ahlakıyla ahlaklanmak Kur'an'ın bir ahlakı var ve bu ahlakın mümin üzerinde tezahür edilmesini istiyor Kur'an'ın sahibi olan Rabbimiz. O Kur'an ahlakının üzerlerimizde hayatlarımızda tezahür edilebilmesi Kur'an'a sarılmak aslında. Allah'ın ipine sarılmak hem de sımsıkı sarılmak. Dördüncüsü ahkamı ile amel, amel etmek Kur'an bir ahkam kitabıdır. Hükümler koyar ortaya Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlerin kimler olduğunu da söyler. Allah'ın hükümlerine hükmetmeyenlerin zalimler, kafirler, fasıklar olduğunu da beyan eder. Ve bu manada hem ferdi hem de toplumsal anlamda sorumluluklar yükler. Burası için bir cümle söyleyeyim. Şimdi Kur'an'ın bazı ayetleri vardır ki o ayetleri uygulamak için siyasal anlamda bir otorite gerekir. O manada biz bir dönem mazur olabiliriz. Ahkam-ı şeriatı uygulayamayız çünkü elimizde güç yok. Ama ahkam-ı şeriatin uygulanabilmesi için gayret etmekle mükellefiz hepimiz. Kimse bunu birilerine havale ederek bundan kurtulamaz. Bu bir. İkincisi ahkam-ı Kur'an'ın bazı şeyleri evet otorite ister. İlle de otorite olabilmesi için siyasi anlamda bir iradeye ihtiyaç duymaz. Bazen İslam toplumu bazı meseleleri gerçekten Kur'an'a göre amel ettirilmesi noktasında zemin hazırlar. Şimdi kim size bu manada engel oluyor mirası Allah'ın kitabına göre pay etmenize hiç kimse bu manada bahane bulmasın Allah'ın kitabına göre biz mirası paylaştırabiliriz Allah'ın kitabına göre biz nikahlarımızı yapabiliriz Allah'ın kitabına göre biz Talaklarımızı yapabiliriz. Allah'ın kitabına göre ila ahir onlarca şey yapabiliriz. Dolayısıyla bunun için ahkamıyla amel etme meselesinde meseleyi sadece bir yere hapsetmek aslında belli sorumluluklardan kaçmaktır. Beşincisi ise aşkıyla tutuşmaktır. Eğer Kur'an'a sarılma meselesi konuşulacaksa aşkıyla tutuşma meselesi de bu maddelerden biri olmalıdır. Ne demek bu? Sen Kur'an'ı anladın. Kur'an'ın hidayet adına sana vermiş olduğu o nimete vardın. Binlerce insan var şu anda bu memlekette ve bu dünyada. Şu anda senin önünde 6 milyar insan kendini Müslüman olarak tanımlamıyor. 2 milyarın ne kadar Müslüman olduğu ayrı bir mesele. Kimsenin imanını sorgulayacak değiliz ama bir sorumluluk var bizde. Eğer biz Kur'an'ın gerçek manada mesajını anlasaydık o aşk bizi yatırmazdı yatakta. O aşk bir sevdaya dönüştürürdü bize sevdaya dönüşürdü ve bu manada sorumluluklarımızı yerine getirtildi. İnsanlara Allah'ın kitabını anlatmak, imanı anlatmak, imanın sorumluluklarını anlatmak bu konuda bazı ızdırapların bizim dünyamızda da oluşmasına vesile olurdu. Eğer gerçek manada Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılma meselesi doğru bir biçimde anlaşılacaksa. Şimdi benim güzel kardeşlerim buraya kadar olan kısım anlaşıldı diye umuyorum. Tam bu noktada bir soru sormamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu söyledik beş tane bunun uygulamasını fiilini nasıl yapacağız diye bir soru sormak zorundayız. Bunu sorduğumuz zaman da karşımıza çıkan şey bellidir. Sünnet-i Muhammed'e ittiba ve i'tisam ederek Allah Resulü'nün nebevi mirasına ittiba göstermek ve o nebevi mirasa sarılmakla ancak bu olur. Neden? Çünkü Kur'an'ın bu manada söylediklerinin yata dökülmesinin en güzel yolu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Çok böyle teknik şeylerle sizi boğmak istemem bu derslerde ama bir tane örnek vereceğim ki iyice anlaşılsın. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanma meselesi hepimizin de. Ciddi zaafiyetler yaşadığımız bir alan ne yazık ki üzülerek söyleyelim. Yüzümüz kızararak söyleyelim. Hatta kendimizi ben kendi nefsimi kınıyarak söyleyeyim. Temsil edemiyoruz. Ne yazık ki bu manada işte bak Kur'an ahlakını hayatıyla doğrultmuş bir Müslüman dediğimiz insan sayısı oldukça az. Onun için bu ahlak meselesinin üzerinden bu örneği vermek istiyorum. Kur'an ahlaka ait onlarca... Hatta yüzlerce beyanda bulunur. Mesela ferdi ahlakı her boyutuyla anlatır. Toplumsal ahlakı anlatır. Aile ahlakını anlatır. Devlet ahlakını anlatır. ile ahir ahlakın bütün alanlarını anlatır. Bir tane ferdi ve bir yönüyle toplumsal ahlaka ait ayeti örnek vereceğim size. Araf suresinin 199. ayeti. Ayet aleyhissalatü vesselam efendimize hitaben diyor ki ey Resulüm sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri aldırış etme. Soruyorum, cevap verin, çekinmeyin. Ayette anlaşılmayan bir şey var mı? Gayet net. Sen af ve müsamaha yolunu tut, iyiliği emret ve cahilleri aldırış etme. Ayetin anlamında bir problem yok arkadaşlar. Mübin olma budur zaten. Mübin kitap apaçık, belli. Ama bu ayet nazil olduğu zaman Ayeti kendisine getiren Cebrail aleyhisselama sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir soru sordu. Cebrail dedi anlaşılıyor ama nasıl olacak bu? Allah buradan benden bir şey istiyor. Nasıl olacak bu? İşte nasıl sorusunu eğer efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sorduysa biz hayda hayda soracağız. ve vesselam efendimiz nasılı Cebrail'e soruyor. Sahabe nasılı efendimize soruyor bu çağın insanı nasılı kendine sadece soruyor. Diyor ki ben açarım meali zaten mealde ne yazmışsa odur alırım. Onu al aklıma estiği gibi de uygularım. Yok böyle bir şey. Bu tamamen işin mizah boyutudur. Yani gerçekten eğer ciddi bir biçimde bu söz söylemiyorsa herhalde bu bir şaka cümlesi olarak kabul edilmeli. Bu bir şaka başka bir şey değil. Gerçekten ciddiye alınacak bir tarafı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama sorduğu soruları isterseniz tek tek tespit edelim. Niye Cebrail'e soruyor bu soruları ki kaç tane örnekte de geçmiş derslerde verdim. Burada da açık bir ayete nasıl uygulansın diyerek Cebrail aleyhisselama soru soruyor. Ne diyor biliyor musunuz Cebrail aleyhisselam bakın işte bu da Cebrail'in tefsiridir aleyhisselam. Burada senden istenilen, istenilen şudur ya Resulallah. Sana haksızlık eden ve zulmedeni bağışlaman, seni mahrum bırakana vermen, seni terk edeni ise ziyaret etmendir. Ne kadar güzel, pratik, bizatihi uygulama alanına, uygulama sahasına ait bir, cümle. İşte bu cümle bize işin fiiliyatını gösteriyor. Zaten sünnet-i Muhammed dediğiniz şey işin fiiliyatıdır. Allah Resulü'nün o kutlu hayatı, o ayetlerin, Allah'ın isteklerinin, emirlerinin, nehilerinin, ibadetlerinin neyse artık o onların hepsinin fiiliyata nasıl döküneceğini ortaya koyar. Onun için biz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu manada rehberiyetine ihtiyaç duyarız. Dolayısıyla Hablullah'a sarılmak... İhtisam etmek bir mükellefiyet bize ama bu ihtisamın bu sarılmanın nasıl olduğunu bize gösteren en önemli kaynak da Sünnet-i Muhammed. İşte bundan dolayı biz bu manada Sünnet-i Muhammed'in dinde konumuna ait bir meseleyi de ihtisam kavramının altında işlemek zorundayız. Gelelim ikinci soruya tefrika nedir ki Allah bizi ona ona düşmekten sakındırmak sakındırmaktadır. Kur'an'da değişik türevleriyle beraber tefrika kelimesi 77 ayette geçer. Mesela Kur'an'a göre açık hükümler karşısında ayrılığa düşmek, Allah ve elçilerini birbirine rakip iki güç olarak karşı karşıya getirmek çok önemli bir ayet. Kur'an'la sünneti birbirine çatıştırırlar ya, Bakın ona ait bir şey söyleniyor. Allah ve elçilerini birbirine rakip iki güç olarak karşı karşıya getirmek Nisa 150. Peygamberler arasında ayrımcılık yapmak Bakara 136, 285, Ali İmran 84. Dini parçalamak Enam 159 bu anlamlarda kullanılır tefrika. Tefrika için şöyle bir cümleyi zihnimize iyice yazmamız lazım. Tefrika ihtilaf demek değildir. Bir kere bunu bilelim ancak daha da iyi anlayabilmemiz için şunu söyleyelim. Tefrika menfi ihtilaf demek değildir. Müsbet ihtilaf tefrika demek değildir ama menfi ihtilaf tefrikadır. Cümleyi doğru kullanalım. Menfi ihtilaf tefrika olarak kabul edilir ama müsbet ihtilaf tefrika olarak kabul edilmez. Tefrikayla ihtilafı birbirinden ayıran bir özelliği konuşmuş olacağız o zaman. Şimdi benim güzel kardeşlerim ihtilaf insan olmamızın bir özelliği. Niye öyle? Çünkü biz Allah'ın irade verdiği varlıklarız. Allah bizlere akıl verdi, şuur verdi, irade verdi. Bundan dolayı meselelere farklı farklı yaklaşmamız, bir hadise karşısında farklı farklı görüşler ileriye sürmemiz, bir mesele olduğu zaman bu meseleyi değerlendirme noktasında başka başka şeyler söylememiz çok normal bir şey ve olması gereken de bir şeydir. Bunu yok etmek asla doğru bir şey değildir. Biz eğer müsbet ihtilafı toplumdan engellersek o toplumu karanlığa mahkum ederiz. Bazı meselelerde farklı düşüneceğiz. Bazı meselelerde ayrı ayrı fikirlerimiz olacak ve İslam buna asla engel değil. İslam cemaati hep aynı fabrikadan çıkmış aynı mamuller gibi değildir. İslam cemaati şuurlu, iradeli, sorumlu, sınırlı bir biçimde de belli şeyleri yüklenmiş şahsiyetli insanlardan oluşan bir cemaattir. Öyleyse eğer belli meselelere bizim ayrı ayrı farklı farklı düşünmemizden doğal ne olabilir ki? Şimdi siz bunu Kaldırsanız ortadan. Hayır biz her meselede aynı düşüneceğiz. Başımızdaki düşünür biz de eyvallah ederiz. O ne derse biz de tasdik ederiz derseniz bu toplumu perişan edersiniz. Zaten ne yazık ki Emeviler döneminden itibaren de bizde olan bu. Bu saltanat sistemi yaktı yıktı bizleri perişan etti bizleri ve bizde bu manada şahsiyeti zedeledi ve şahsiyeti yok etti. Düşünemiyoruz üretemiyoruz itiraz edemiyoruz bazı meselelerde hakkımızı soramıyoruz hak meselesinde ne yazık ki hep eyvallah demeye alışmışız böyle bir zulmü kendimize de elimizin altındaki insanlara da yaşatıyoruz. Allah aşkına ben susayım siz konuşun eğer ihtilaf bu manada rahmet olmasaydı istişarenin ne anlamı olurdu siz istişarede ne anlıyorsunuz? birisi bir şey söyleyecek. Geri kalan 10-12 kişi "Evet padişahım, emret padişahım, doğru padişahım. Nasıl tensip buyurursanız padişahım bu değil ki." Biri bir şey söyleyecek. Ehil olanlar da itiraz edecek. Sahabe bile "Ya Resulullah bu senin görüşünse benim söyleyecek sözüm var." Demedi mi Allah aşkına? Biz bunları siyerden, hadis kitaplarından boşuna mı okuyoruz? Dolayısıyla müsbet ihtilafı tefrika ile karıştırmamak lazım. Ben aradaki farkı daha da iyi anlayabilmek için ihtilaf ahlakı dersi yapmıştım. Orada söylediğim ihtilafla alakalı kelimelere şimdi de tefrika ile alakalı kelimeleri birleştirerek size bir daha vermek istiyorum. İhtilaf nimet tefrika nikmettir. Nikmet nedir? Beladır, azaptır. İhtilaf aslında nimettir ama mesele tefrika olduğu zaman tefrika nikmettir, beladır, azaptır. İhtilaf lezzet, tefrika eziyettir. İhtilaf zenginlik, tefrika fakirliktir. İhtilaf güzellik, tefrika çirkinliktir. İhtilaf hakikat, tefrika dalalettir. İhtilaf imkan, tefrika çaresiz, çaresizliktir. İhtilaf zaruret, tefrika gayesizliktir. İhtilaf rahmet, tefrika zahmettir. Keşke vakit olsaydı biraz açsaydım size ama siz artık altlarını kendiniz dolduracaksınız. Aradaki farkı anlayabilmemiz için somut bir örnek vermek istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hac sırasında Mina'da diğer yerlerde namazını kasr olarak kıldı. Yolcunun namazı gibi dört rekatlı namazları iki rekat olarak kıldı. Hazreti Ebu Bekir de aynısını yaptı. Hazreti Ömer de aynısını yaptı. İmran bin Hüseyin radıyallahu an Allah ondan ebeden razı olsun çok duyduk adını daha da çok duyacağız bu derslerde. Çünkü özellikle bu konularla alakalı bize çok güzel rivayetlerde hadisleri aktarıyor. İmran bin Hüseyin şöyle bir bilgi veriyor bize. Hazreti Osman da hilafetinin ilk 7 senesinde aynısını yaptı. Ama 8. yılda Hazreti Osman... Belli mülahazalara dayanarak hayır dedi. Bundan sonra kasr yok. Bundan sonra imam mukim olarak geçecek oraya ve o namazları tam kıldıracak. Dört rekatlı namazları tam kıldıracak. Tabi Hazreti Osman bunu niye yaptı? Bunun fıkhi anlamda birçok sebebi var. Oralara girmeyelim. Buna çok şiddetle karşı çıktı Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Hayır dedi ben kabul etmem dedi. Sen Allah Resulü'nün yapmadığı bir şey yapamazsın. Ebu Bekir Ömer de yapmadı bu şeyleri sen onun için yapamazsın dedi. Ama Hazret Osman gerekçelerini söyledi. Bunun doğru olduğuna ait bazı şeyler söyledi. Hazreti Abdullah İbni Mesud dedi ki ben bunu kabul etmiyorum. Ve senin bu iştahından dolayı seni tenkit ediyorum. Bunu söyleyen bir İbni Mesud var karşımızda radıyallahu anh. Şimdi şöyle de bir İbni Mesud var. O günler Mina'da cemaat der ki sen öne geçeceksin çünkü en alimimiz sensin ve sen bize namaz kıldıracaksın. İmamete istenmeye istenmeye İbn Mesud geçirilir. Abdullah İbn Mesud o anda döner ve cemaate şöyle bir konuşma yapar. Ey Müslümanlar. Biliyorsunuz ki burada kılınacak namazlarla alakalı Osman'la aramızda bir ihtilaf var. Osman namazların tam kılınmasını istiyor. Ben ise Resulullah'ın Ebu Bekir'in Ömer'in kıldığı gibi kas şeklinde kısaltılarak kılınması gerektiğini söylüyorum. Ama şimdi beni imamete geçirdiler. Ben devlet başkanı olan Osman'a halifemiz olan Osman'a burada itaatsizlik edemem. Kendi görüşüm öyle olmamasına rağmen ümmetin içerisinde tefrikat çıkmasın diye şimdi namazları sana, size tam olarak kıldırıyorum. Senin elini ayağını ben öpeyim bastığın toprağı ben öpeyim. Bu nasıl bir ufuktur arkadaşlar? Bugün ümmet bu ufku kaybettiği için bu haldeyiz. Bakın size bir başka bir şey söyleyeyim. Hazreti Muaviye'yi en ciddi bir biçimde eleştiren sahabilerden bir tanesi şu arkamızdaki dağ olan Ebu Eyyub El Öyle şeyler söylüyordu ki ben şu anda bu kürsüden söyleyemem. Öyle eleştiriler getiriyordu ki o biçim o da inanılmaz şeyler söylüyordu Ebu Eyyub El Ensari. Ama aynı Ebu Eyyub El Ensari, Hazreti Muaviye'nin Konstantiniye için yani burası için gönderdiği ordunun içerisinde yer aldı. Bazıları çıktılar Ebu Ayyub El Ensari'nin karşısına eh o gün eleştiriyordun şimdi kalkmışsın onun askeri olmuşsun. Onun düzenlediği orduda yer almışsın onun düzenlediği ordunun içerisinde asker olarak Konstantin'ye gidiyorsun. Ne dedi biliyor musunuz Ebu Ayyub El Ensari radıyallahu anh Mihmandar nebi olması öyle kolay değil Allah onun için nasip etti. Hiç oraya buraya çekmeyin sözü o başka bu başka Allah yolunda cihad etmekten beni hiçbir şey alıkoyamaz. Onun yaptığı bazı eleştirilecek durumlar yanlışlar ayrı bir mesele şimdi burada ümmetin selameti adına Allah'ın kelimesi yücelsin diye Allah Resulü'nün gösterdiği hedef ve rüya gerçekleşsin diye bir cihat hareketi var. Ben nasıl buna katılmam? O başka, bu başka dedi. İşte budur zaten. İhtilafla tefrikayı birbirinden ayıran en önemli özellik de budur. Bir böyle var, bir de biz varız. Biz de bizi de konuşalım mı? Şimdi ben bizi konuşunca biraz daha heyecanım artıyor. Sesim Sertleşiyor. Bağırıyorum çağırıyorum sonra kendime de kızıyorum. Bağırmadan çağırmadan size bir şey söyleyeyim. Ne kadar isterdim geçen hafta dersin başında İslam İşbirliği Teşkilatı için söylediklerimi şimdi özürle geri alsaydım. Deseydim ki arkadaşlar özür diliyorum. Evet yanıldım. Çok güzel şeyler çıktı ortaya o çıkan kararların altında da bizim de imzamız var. Biz de savunuyoruz biz de istiyoruz. Ne güzel oldu deyip keşke özürle geri alsaydım. Ama söylediklerim ortada şimdi söyleyeceklerim de ortaya çıkacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim belki bu söylediklerim içerisinde sizi de rahatsız edecek bazı cümleler olacak. Hocam işte ne olacaktı ne olduysa oldu işte başka ne olabilirdi de diyebilirsiniz. Belki içinizden bazı kardeşlerimiz de çıkan neticeden de sevinirler. İşte hiç yoktan iyidir ne oldu ne bitti en azından Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi falan diyebilirsiniz. Ben biraz meseleye başka türlü bakıyorum. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı dediğiniz teşkilat müessese kaç yılında kurulmuş? 1969'da. 57 tane halkı Müslüman olan ülkenin temsilcileriyle Fas'ta kurularak ilan edilmiş. Kuruluş sebebini biliyor musunuz bunun ne olduğunu? O gün Kudüs Siyonistler tarafından Mescid-i Aksa yakılmış. O yangın İslam dünyasını da ayağa kaldırmış. Ve ne yapalım diye İslam dünyası bu meseleleri konuşurken böyle bir teşkilatın kurulmasına Karar verilmiş ne güzel tamam ve 1969'da 21 Ağustos 1969'da oluyor o saldırı. Onun arkasından birkaç gün sonra böyle bir teşkilat kuruluyor. Şimdi ben haklı olarak şu soruyu soruyorum. Diyorum ki 1969 yılından bugüne kadar 48 yıl geçti. Ey krallar ey hükümdarlar ey o koltuklarını din olarak benimseyenler. Ey o saraylarını kendilerine mabet edinenler ey kendi iktidarları için Allah'ın dinini ve Allah'ın kullarını satanlar. Siz 48 yıldır Kudüs'ü başkent ilan etmek için neyi bekliyordunuz? Amerika İsrail için mi ilan edecekti siz sonra mı ilan edecektiniz? Siz neyi bekliyordunuz? Niye 48 yıl boyunca bu manada hiçbirinizde hareket olmadı da şimdi bu mesele yarım yamalak bir biçimde. Gündeme geldi halimizin nereden kaynaklandığını siz biliyorsunuz bu tefrika bizi bu hale sokmuş bu tefrikadan dolayı biz bu haldeyiz gelin işin bir başka boyutuna 63 tane halkı Müslüman olan ülke var değil mi ve 63 ülke orada temsil edilmesi gerekiyordu 23 tane ülke sadece devlet başkanıyla temsil edildi 40 tane ülke Dışişleri Bakanlarını şunları bunları gönderdiler. Ne anlama geliyor bu? E bizim için bu kadarlık bir mesele. Eğer onlar için de hayati bir mesele olsaydı dünyayı ayağa kaldıracak bir fotoğraf bir manzara vermemiz gerekirdi. Ama kimin umrunda? O gün günlerden çarşamba değil miydi? Çarşambaydı. Akşamında ne oldu biliyor musunuz? Biz Türkiye'de bu meseleyi konuşurken o günün akşamında Suudi Arabistan Yemen'i bombaladı. Ve kırka yakın insan orada öldü çoğu da çocuk daha ben ne söyleyeyim ki hangi birini söyleyeyim ki bizi bu hale getiren şey tefrikadır emin olun şu anda düşmanın gücü bizatihi düşmandan kaynaklanmıyor düşmanın gücü bizim zafiyetimizden kaynaklanıyor bizim bu tefrikayı kendi üzerimize bir elbise olarak edindiğimiz için zillete mahkum olmuşuz ne yazık ki. Onlarca yıldır bu haldeyiz. Bu zilletten kurtulmadıkça bu iş olmayacak. Dolayısıyla bizim dönüp dönüp bu man bu manada bir şeyi konuşmamız lazım. Ne olur da biz bu tefrikadan kurtuluruz? Ne olur da bu tefrika meselesini aramızdan biz söker çıkarırız? Neyi yaparsak eğer tefrika meselesinden biz bu mahnana kendimizi kurtarır. Başka güzel şeylere kendimizi vardırız. Aslında bugün konuştuğumuz şu mesele. Tefrikan meselesinden kurtulmanın yolunu gösteriyor bize. Neydi dersimizin mevhası? Tefrikanın ilacı değerlere yetisam. Eğer değerlerimize sarılırsak biz eğer bu manada değerlerimize istenilen oranda özen gösterirsek bu manada bazı şeyleri hayatımızda doğrultursak Allah'ın izniyle biz bu tefrikadan kurtulacağız. Çünkü söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Sarıldığınız müddetçe size dalalete düşmeyeceğiniz iki emanet bırakıyorum dedi. Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Hadislerdeki diğer rivayetler farklılıkları önemli değil. Onlar da aynı kapıya çıkar. Allah'ın kitabı da dese aynı şey. Allah'ın kitabıyla ehli beyt de dese aynı şeydir. Hiç değişen bir şey yok. Ama Allah Resulü'nün söylediği bir şey var burada. Eğer size bıraktığım o emanetlere sarılırsanız asla dalalete düşmesiniz. Şu anda dalalet girdaplarındaysak, şu anda tefrika azığımız olmuşsa, şu anda param parçaysak, şu anda gücümüzü, kuvvetimizi ehli küfre, düşmana göstermekten daha fazla birbirimize gösteriyorsak, birbirimize horozlanıyorsak bunun sebebi Allah Resulü'nün işaret ettiği o değerlere istenilen oranda sarılmamaktır. Ya e Allah Resulü daha ne desin ama daha da ötesini diyor. İrbat bin Sariye'nin bize naklettiği hadiste nasıl sarılması gerektiğini de söylüyor. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Gerçek şu ki sizden benden sonra yaşayacak olanlar pek çok olaya tefrikaya şahit olacaklar. Allah Resulü söylüyor gaybın perdelerini Allah açmış ona geleceğe ait şeylerden bize haber veriyor. Bu olaylara şahit olduğunuzda siz benim sünnetime ve doğru yola iletilmiş Raşit halifelerin sünnetine nasıl sarılın? Azı dişlerinizle ısırırcasına sımsıkı sarılın. Azı dişlerinizle sarılın. Şimdi size dişleri anlatmayayım ama biliyorsunuz öndeki dişler dört tanesi kesici dişler. O iki tane şu ön taraftaki olanların adı ne biliyorsunuz? Ona niye öyle diyorlar bilmiyorum keşke başka bir isim olsa. Ondan sonrakiler de azı dişler küçük azı dişler büyük azı dişler. Bazen böyle dişlerine güvenen arkadaşlar cevizi hatta bazıları gazozun kapağını o dişe yaslayarak açarlar ya da kırarlar. Niye o dişler sağlamdır çünkü. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bunu söylüyor. Öyle sarılın azı dişlerinizde tutun kimse sizden onu koparamasın. Öyle bir sarının ki hiçbir rüzgar. Sizi o değerlerden alıkoymasın hiçbir düşman sizin o manadaki değerlerinizi elinizden alamasın hiçbir dünyevi şey sizi ondan alıkoymasın ancak öyle sarılırsanız gerçek manada sarılmış olursunuz. Bu manada aleyhissalatü vesselam hem sarılmayı bize söylüyor hem de nasıl sarılacağını da bu örnekle bizim dünyamıza vermiş oluyor. E daha sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne desin söyleyeceğini söylemiş ama buna rağmen duymuyorsa bu ümmet Allah bu ümmete yardım eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim birkaç tane de örnek vermek istiyorum ki mesele biraz daha dünyamızda iyice otursun. Sahabenin ile alakalı biraz çalıştım bu hafta. Dedim ki şunu anlatamam bu bize ağır. Şunu anlatamam bunun altında eziliriz. Bunu anlatamam bu bizi biraz sarsar. Böyle eledim bazı rivayetleri çünkü gerçekten anlatılması da anlaşılması da kolay değil. Hasan Basri'nin o sözünü ben de ikrar ettim. Herhalde biz onları görseydik, biz onlara delidirdik. Ama onlar bizi görseydi onlar da bize veli demezlerdi. Bize başka bir şey derlerdi ki Hasan Basri söylüyor zaten. Onlar da bizi görselerdi Müslüman değil derlerdi. Dediği nesil tabi'in nesli. Tabiin nesiyle bizim nesilleri arasındaki mesafeleri ve şu anda geldiğimiz yerleri dikkate alırsanız meselenin ne kadar farklı bir boyutlara geldiğini göreceksiniz İstedim ki biraz böyle basit örnekler vereyim size yani daha basit anlaşılır örnekler üzerinden bu i'tisam meselesi anlaşılsın ilk örneği Ümmü Habibi anamızdan vereceğim Allah Resulü'nün kerime zevcelerinden bir tanesidir biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın kızıdır Ebu Sufyan Hudeybiye anlaşmasını ihlal edip Medine'ye geldiği zaman kızımın yanına gideyim, kızım bana aracı olsun diyerek o eve gitmişti. Tam oturacağı anda babasının altından minderi çekip almıştı Ümmü Habibe anamız. Şaşırmış diye bu Sufyan. Daha müşrik o günlerde. Kızım demişti. Benim mi minderden minderi mi benden al, al, al, al koyuyorsun? Niye bu hal? O Resulullah'ın minderi, sen ise bir müşriksin. Bir müşrik olarak Resulullah'ın minderine oturamazsın diyerek babasına karşı böyle bir tavırı takınmıştı. Böyle bir anadan bahsediyorum. Fakihe bir hanım var biliyorsunuz asr-ı saadette. Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişmiş Ümmü Seleme anamızın kızı olan Zeynep binti Ebi Seleme. Çok acayip bir ilim sahibidir o hanım. O diyor ki ben gideyim bir Ümmü Habib'e anamızı ziyaret edeyim. Ümmü Habib'e anamızın da o gün... Bir yakını vefat etmiş artık yakınlık derecesi neyse biraz baktım bulamadım amcasımı dayısımı ama bir akrabası vefat etmiş. Üç gün geçmiş aradan Zeynep binti Ümmü Selem'e oraya gittiği zaman Ümmü Habibi anamız demiş ki hadi getirin benim güzel elbiselerimi ve güzel kokularımı. Şimdi ben elbiselerimi güzelce giyeyim kokumu da sürüneyim. Üç gün geçmiş cenazeden böyle bir söz söylediği zaman oradaki bulunan kadınlar biraz sert sert bakıyorlar Ümmü Habib'e anamıza. Ümmü Habib'e anamız şu sözü söylüyor. Vallahi ben Resulullah'tan bizzat işittim. O dedi ki Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının herhangi bir ölü için üç günden fazla yas tutması helal değildir. Fakat kadın sadece eşi için 4 ay 10 gün yaz tutabilir. Eşi müstesna onun dışında kimse için 3 günden fazla yaz helal değildir. Ya Resulullah böyle söylemiş. Amcam ölmüş, dedem ölmüş, babam ölmüş, kardeşim ölmüş. Allah Resulü böyle söylemiş. Ben üç günden fazla bu meseleyi devam ettiremem. Eğer bunu yaparsam Allah Resulü'nün bize bıraktığı mirasa ihanet etmiş olurum diyor Ümmü Habibi anamız. Bilmem bir şeyler söylüyor mu bize? Bilmem bu manada ihmal ettiğimiz, ihlal ettiğimiz şeyler konusunda Allah Resulü'nün kerime zevcesi olan o güzel kadın o güzel İslam'ın annesi ki bizim annemiz bu tavrıyla bize bir şeyler söyler mi? Bakın başka bir örnek vereyim size. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh onun ittibası ittisamı bir acayip zaten geçen derslerde de gördük. Son anları artık vefat edecek konuşamıyor hareket edemiyor. Çocuklarına bana abdest aldırın diyor onlar da abdest aldırıyorlar. Ama o anda kulaklarını mes etmiyorlar. Allah Resulünden kulakların mes edildiğini gördüğü için ve hayatı boyunca da bunu hayatından hiç çıkarmadığı için o ölüm anında olan insan bir şeyler söylüyor söylüyor anlamıyorlar. Dakikalarca işaret ediyor, mırırdanıyor bir şeyler söylüyor. İnsanlar bakıyorlar İbni Ömer rahatsız bir şeyden rahatsız ama sebebi ne bilemiyorlar. İşaretle şöyle böyle bir şekilde anlıyorlar kulakların mesedilmediğini. Kulaklarını mesediyorlar. bir derin nefes alıyor. Öyle ruhunu Allah'a teslim ediyor. Bu kadar bir insanda sünnet hayat tarzı haline gelirse... İbni Ömer'in o manada ortaya koyduğunu ancak o zaman anlayabilirsiniz. Hatta bu olaya şahit olan bazıları ne diyorlar biliyor musunuz? Biz biliyorduk İbni Ömer'in delicesine Allah Resulüne bağlı olduğunu. Ölürken de bunu göstererek gitti. Giderken de bir daha sünnete itisam meselesini bize göstererek gitti. Defaatle size anlattığım bir rivayeti hatırlatmak istiyorum. Hani Hayber'in sonrasında belki Huneyn'in sonrasında sonrasında Medine epey köle gelmişti ya Hazreti Ali de eşi Fatma'ya demişti ya git babandan iste bir köle sana versin evdeki işlerine sana yardımcı olsun bunun üzerine de Fatma anamız gelmişti ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine evde yok Ayşe anamız var Ayşe anamız soruyor söylüyor Fatma anamız ne için geldiğini tamam diyor baban geldiği zaman anlatırım o gelir sana gerekli cevabı verir diye onu gönderiyor Baba geç saatlerde geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe annemiz bugün Fatma geldi böyle bir şey söyledi dediği anda da Efendimiz hemen kalkıp kızına gidiyor. O can parçasıdır, o babasının anasıdır, o babasının kızıdır. Allah Resulü ile onun arasındaki muhabbet bir başkadır. Onun için Efendimiz gece yarısı bile kalkıp ta o günlerde Medine'nin içlerinde oturan Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evine gidiyor. Yataktalar Allah Resulü kapıyı çalıyor onlar kalkmak istiyorlar Efendimiz bırakmıyor Medine'nin soğuk günlerinden bir gün Efendimiz gelip tam ortalarına uzanıyor Hatta Hazret Fatma anamız diyor ki babamın ayağı bana değdiği zaman babamın ayağının soğukluğunu hissettim Sonra bir müddet konuşmuyor sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Allah'a itaatten sözü açıyor sonra kocaya itaatime sözü getiriyor Sonra da diyor ki kızım bugün sen Ayşe'ye böyle bir talep iletmişsin. Babanın sana vereceği hiçbir hizmetli yok. Ehli suffa açken baban sana asla hizmetli veremez. Ne olur ya Resulallah bir tane versen vermeyecek bedeli eve ödettirecek. Niye sahabe ölümüne bir sevdayla Resulullah'a bağlı buradan anlayın. Kendisi başka başka şeyler yaşayıp insanlardan bir şeyler isteyen bir peygamber yok önümüzde haşa. Kendisi on yapan cemaatten bir isteyen bir peygamber var önümüzde. Ehli suffa açken sana baban veremez hizmetli. Sana baban daha kıymetli bir şey versin mi? Versin babacığım. Bundan sonra o yatağa yattığın zaman. Son eskarın zikrin şunlar olsun 33 kere subhanallah 33 kere elhamdülillah 33 kere Allahu ekber bazı rivayetlerde 34'tür 33 kere Allahu ekber de bunlar sana daha hayırlıdır aldı başının üstüne koydu. Kelimelere inanmış kelimelerin değerini kavramış hikmetin ne anlama geldiğini bilen birisi o hikmet evinin kızı hemen almış ve o günden sonra da uygulamaya başlamış. İnşallah bir daha hatırlattım size Siz de bundan sonra hayatınızın gecenizin son eskarı olarak yapıp bu manada perdeyi kapatın ki Allah Resulü'nün bu manada söylediği kızına söylediği söz bizim hayatımızda da karşılık bulsun. Ondan sonra yaptım diyor Hazreti Fatma hatta diyor ki. Yapmaya başladığım zaman gücümün fazlalaştığını işlerimin ise azaldığını gördüm. Çünkü kelimeler böyledir. Niye savaşta mücahitler Allah Allah diye giderler savaş meydanına? Çünkü allah Ekber demek Allah Allah demek tekbir dediğiniz zaman allah Ekber diye nida etmek insanın bedenine de güç getirir. O beden o kelimelerle güç bulur. Hazret Fatma anamız da bunu söylüyor. Asıl benim söyleyeceğim şu. Bu olayı bize aktaran kim biliyor musunuz? Hazreti Ali. Vallahi diyor yeminle Allah Resulü bunu bize emanet ettiği günden beri ben bir gün olsun yatmadan bu eskarı yapmadan yatmadım diyor. Vallahi deyince insanlar biliyor Hazreti Ali'nin hayatı öyle normal bir hayat değil. Ali diyor sen o kadar iş yaşadın o sıkıntılı günlerde de yaptın mı? Vallahi yaptım diyor. Biri dayanamıyor soğut bir şey söylüyor. Söyle Ali diyor Sıfın gecesinde de yaptın mı? Vallahi diyor Sıfın gecesinde de yaptım. mı? anh budur işte. Eğer i'tisam sizde bir hayat tarzına dönüşürse değerlere sarılmak Resulullah'ın verdiği emanete sahip çıkmak ve o emaneti gözün gibi koruma meselesi anlaşılırsa Hazreti Ali'nin tavrından başka bir tavır zaten ortaya çıkmaz. Şöyle oldu böyle oldu hikmeti böyle illeti böyle su sebeple bu sebeple 40 tane bahaneyle yapmamak için bir şeyler söylemek o ayrı bir mesele. Bir de böyle ortada ehtisam adına bir hassasiyet bu da ayrı bir mesele. Aslında Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu şey bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün demiş ki komşu komşuya en haklı şefiyedir. Ne demek bu? Komşu komşunun yan yana ya biri bir şey satarsa ilk alma hakkı komşusundur. Ebu Rafi diyor ki Satbine bir Vakkas evinin bir odasını satacak. O gün evler böyle ayrı ayrı odalar şeklinde de yapılıyor. O odayı satacak. Medine'de bir sürü adam o eve talip olmuş. Para veriyorlar yüksek yüksek. Bana sat, bana sat. Ebu Satbine bir Vakkas'ın evi. Kim almak istemez? O manada onlara vaatlerde bulunuyor hayır diyor. Allah Resulü ne dedi? Komşu komşuya bu manada o malları almakta ayrıcalıklıdır önceliklidir. Önce komşuma söyleyeceğim diyor. Varıyor komşuya komşu diyor ki ben alamam işte şöyle böyle ya gel al diyor bak Allah Resulü sana bu hakkı vermiş. Bak şu kadar fiyat veriyorlar ben o fiyatı veremem diyor. Ne vereceksin şu kadar Peki ödeyecek misin? Vallahi ödeyemem ama ancak taksitli ödeyebilirim. Ebu Rafi diyor ki o verilen fiyatın ne kadar aşağısına peşinde değil taksitli olarak sırf Resulullah'ın o manada sözü kendi dünyasında karşılık bulsun diye Sad bin Ebi Vakkas bunu yaptı. Alın size bir örnek. Atisam adına bir örnek. Bakın bir hoş örnek biraz da latifevari bir şey anlatayım da biraz Havası farklılaşsın dersin Akil bin Ebi Talip evlenmiş arkadaşları da onu ziyarete gidip tebrik edecekler böyle ağzı iyi laf yapanlardan birisi gidiyor Akil bin Ebi Talip'in yanına duruyor Allah diyor evliliğini hayır mesut olun Onlarca oğlunuz olsun, eviniz saadet dolsun, bahçeniz mamur olsun, ağaçlarınızın meyvası bol olsun, fırınlarınız her daim kaynasın, tencereleriniz üzerinden eksik olmasın. Sayıyor, sayıyor, sayıyor. Akil bin Ebi Talip şöyle bir adama bakıyor diyor yeter ya yeter. Ne diyorsun sen? Sen duymadın mı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlenen çiftlere söylediği cümleyi? Allah Resulü dedi ki bârekâllâhu lekuma. Mübarek kuma ve cemâa kuma fil hayr. Allah Resulü bunu söyledi. Allah bereketiyle sizi birleştirsin. Bereketinizi üzerinize daim eylesin. Hayırlarla aranızı birleştirsin. Resulullah'ın bu manadaki sözü dururken sen ne edeviyat düzüyorsun? Bana bu sözü söyle yeter. Başka başka şeyler söylemene gerekiyor ki Allah Resulü'nün söylediği bana da yeter sana da yeter. Duayı da bize öğretiyor. selamı da bize öğretiyor. Her şeyi de bize o öğretiyor. Bu manada Akil bin Ebi Talib'in tepkisi aslında tamamen ittisamla alakalıdır. Bakın bir buna benzer bir şey söyleyeceğim. İbn Ömer'e geliyor birisi Abdullah İbn Ömer'e selam verecek. Buna benzer bir selam veriyor böyle coşkuyla. İşte esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve nimetuhu ve siyanetuhu. Ebeden daima diziyor diziyor diziyor. Sus diyor biraz daha gidersen vallahi benden öyle bir cevap bulursun ki bir daha o selamı kimseye veremez Dur diyor Allah Resulü bize ne öğretti? Ya ya kadar hadi bir bazı rivayetlerde mağfiretu da var onu da dahil et yeter. İlle onun üzerine başka başka şeyler katıp. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin üzerine niye ses söyleyeceksin? Allah Resulü bir meselede konuşmuşsa bizim için yeterli o bize yetmeli ve onu biz bir sünnet ihya etme meselesindeki hassasiyetle uygulamak zorundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim buradaki güzel cemaatte olmaz ama genel anlamda olan bir sıkıntıya da bu mesele ile alakalı dikkat çekmek istiyorum. Söylerken dersin başında bir cümlede bu talak meselesiyle alakalı bir şeyler söyledim. Bulunduğumuz konum itibariyle bize de geliyor bazen meseleler. İnanın ki gelip işte anlattıkları zaman bazen diyorum ki keşke ben bu meselenin hiç muhatabı olmasaydım. Keşke hiç duymasaydım. Şu memlekette talak konusunda yapılan şeylerin haddi hesabı yok. Bir, garip bir haldeyiz. Allah hallerimizi ıslah eylesin. Bu manadaki yanlışlıklara dikkat çekme adına şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Mahmut ibn Lebit isimli sahabi efendimiz Allah kendisine ebeden razı olsun. Çocukken Resulullah'ın terbiyesine giriyor. O ergenliğe de o yaşlarda varıyor ve bize Efendimizin dünyasından hadisler naklediyor. Bir olaya şahit oluyor. Oturmuşuz diyor. Aleyhissalatü vesselam efendimizle bir adam geldi bir celsede bir mecliste üç talak hakkını bir anda kullandığını söyledi. Dedi ki ya Resulallah hanımıma üç kere boşsun boşsun boşsun dedim. Bu sözler bittiği anda ben baktım ki Allah Resulü kırmızı olmuş. Öyle bir sinirlemiş öyle bir sinirlenmiş ki yani biz dedi ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne oldu böyle? Onun kızdığını görünce içimizden biri o adını vermiyor ama tavır Ömer'in tavrına benziyor. İçimizden biri ayağa kalktı ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bu adamı öldürmeyip de ne yapayım? O kadar kızmış ki Efendimiz o şeye bu söz çıkıyor ortaya bu adamı öldürmeyip de ne yapayım? Tabi Efendimiz öldürülmesine dair bir şey söylemez ama o kızgınlığının bir işareti var. Ne adam Allah'tan kork. Allah sana 3 hak vermiş. Niye o 3 hakkını bir anda kullanıyorsun? Niye sen bir defa boşsun dediğin zaman zaten olacak. Niye sen bu 3 hakkını bir kere de kullanıyorsun da ocağını batırıyorsun? Ocağını batırdıktan sonra da ondan sonra kapı kapı gezip fetva aramaya başlıyorsun. Bu sefer işin dalavere boyutlarına kapılar açıyorsun. Allah Resulü'nün kızgınlığı bundan dolayı. Şimdi buna şahit oluyor sahabe. Şuna da şahit oluyor. Ubade İbni Samit'in babası Samit kızmış hanımına artık nasıl bir kızgınlıksa tutmuş şöyle bir şey söylemiş hanımına seni bin talakla boşadım bin talakla sonra da Ubade bu sözü alıyor Allah Resulüne getiriyor Efendimiz de aynı tepki ne diyor biliyor musunuz diyor ki baban Allah'tan korkmaz mı onun sadece 3 talak hakkı var 997'ye gelince o aşırılık ve zulümdür artık Allah dilerse azap eder dilerse affeder bu sözleri sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor şimdi bakın ben söylemeyeyim diyorum ama söylemeden de duramıyorum adam diyor ki 3'ten 9'a şart olsun ki boşsun Allah seni ıslah etsin o cümlenle beraber Şartsız fetvasız boşsun diyor şartsız ve fetvasız ve daha ne cümleler söylüyor bir da bu var bir tarafta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir tavrı var buna şahit olduğu için sahabe bakın onlardan bir tanesi Abdullah İbn Abbas biri geliyor diyor ki ey Resulullah'ın amcasının oğlu çok sinirlendim tutamadım kendimi o hanımım olacak kadına yüz defa seni boşadım yüz talakla boşadım dedim. Bu sözün bana yüklediği bir sorumluluk var mı? Resulullah'tan görmüş ya aynı tavır o da sinirleniyor. Allah Resulü buna sinirlenir diyor. Ondan sonra diyor ki kadın senden 3 talakla boşanmış olduğu, Sen Allah'ın sana verdiği 3 haktan fazlasını kullanarak Allah'ın ayetlerini alay konusu etmiş oldu. Bu işin şakası yok benim güzel kardeşlerim. Tavır orada özellikle İbn Abbas'ın bu manada söylediği hadbi aşma noktasındaki uyarıdır. Ve birileri bunu yaptığı zaman sahabenin birçoklarında aynı şeyleri görürsünüz. Son bir örnek söyleyeyim sözümü toparlayayım. Genel anlamda şimdi anlatacağım rivayet biraz bizim menakıp kitaplarımızda detaylı geçer. Önemli değil menakıpta asla bakılmaz fasla bakılır. Verdiği mesaj bizim için önemlidir. Biliyorsunuz menakıpla... Hadis arasındaki fark şudur hadiste isnat sistemi vardır isnat zinciri vardır Allah Resulüne kadar dayanır ama menkıbe olmuş da olabilir olmamış da olabilir verdiği mesaj önemlidir onun için biz o mesajın çerçevesinde meseleyi alalım. Ya İskenderiye seferleri sırasında ya Sasanilere düzenlenen sefer sırasında İslam ordusu bir türlü düşmanı aşamıyor. O günkü komutan Halife Hazreti Ömer'e bir mektup yazıyor. Diyor ki olmuyor ne yapıyorsak bir türlü düşmanı aşamıyoruz. Zafer de nasip olmuyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir cevap yazıyor. Diyor ki muhakkak sizin bir eksiğiniz var. Bakın hayatlarınızda nasıl bir eksiklik var. Eğer siz tam anlamıyla... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediklerini yerine getirseydiniz hele hele onun sünnetine tam anlamıyla itisam gösterseydiniz sarılsaydınız. Allah bize vaat ediyor zaferi vaat ediyor zaferi vaat edecekti ama bugün zaferin gelmemesi sizin bu manadaki zafiyetinizden kaynaklanıyor. Ordu komutanı topluyor askerleri diyor ki bak Ömer böyle bir şey söylüyor söyleyin bakalım ne var sizin hayatınızda. Askerlerden bazıları utana sıkıla şunu söylüyor diyorlar ki günlerdir seferdeyiz birçoğumuz misvaklarını da yitirdi misvak kullanmadığımız için acaba bu sünneti ihmalden dolayı olmuş olabilir mi? Ordu komutanı da diyor ki daha ne olsun sanki çok büyük bir şey yapmışlar gibi daha ne olsun muhakkak budur diyor. Hadi bulun diyor o zaman misvaklarınızı ve bu sünneti yerine getirin ki Allah bize zafer versin. Şöyle nehirin bir kıyısında düşman da karşı kıyıda çıkarıyorlar misvaklarını. O anda olmayanlar da ağaçlardan misvak olarak kullanacakları şeyleri alıyorlar. Artık kaç bin kişilik orduysa bir anda herkes dişlerini fırçalamaya başlıyor. Düşman karşıdan bakıyor diyor ki bunlar herhalde bizleri yiyecekler bu kadar hazırlandıklarına göre vardır bir şey. Bir anda korku düşüyor onların göksüne yüreğine ve İslam ordusu zaferi elde ediyor. Böyledir benim güzel kardeşlerim inanın ki böyledir. Sünnete ittiba her zaman için hayata da dünyaya da ahirete de ait mesajlar taşır. Niye bugün birilerinin derdi sünnetle siz buradan anlayın. Aslında bizim ayaklarımızı kesmek istiyorlar. Yere basan ayaklarımızdır sünnet. Hayatın içerisindedir sünnet. Ona ait şeyleri ortadan kaldırmak istiyorlar. Burada parantez içerisinde bir şey söyleyip son sözüme getireyim sözümü. Şimdi. Genel anlamda sünnete ittiba meselesini konuştuğunuz zaman şöyle bir şey söylüyor bazıları. Diyorlar ki ya bu kadar sünnetten bahsediyorsunuz sünnete ait bazı şeyleri söylüyorsunuz. Ama bu konuda biz bu kadar hadisi öğrensek bu hadislerde bu kadar şeyleri öğrensek biz bunların altından nasıl kalkabiliriz? Bunlar her birisi ihtilafları çoğaltacak çoğaltacak çoğaltacak bizi perişan edecek. E mezhepler söylüyorsunuz bu kadar mezhep işte ihtilaf değil mi bak tefrikaya yol açmıyor mu bir sürü alim bu kadar alimle kim uğraşacak Allah'ın kitabı var önümüzde kaynakları tekledik mi yolu da tekleyeceğiz iş gidecek güzel bir selametle yürüyeceğiz cazip yaldızlı bir söz ama temelden yanlış neden çünkü mümkünatı yok sünnetin varlığı ihtilafları çoğaltmıyor bunu iyi bilelim Sünnetin varlığı ihtilafları sınırlandırıyor İhtilafları yok etmez insan olmak ihtilafı gerektirir dedim dolayısıyla sünnetin varlığı ihtilafların çerçevesini çiziyor Puh, buraya kadar olabilir diyor daha ötesi olmaz diyerek o manada bir şeyler ortaya koymuş oluyor sen onu sınırı kaldırdığın zaman daha başka başka şeyler olacak mezheplerin varlığı ihtilafları çoğaltmıyor mezheplerin varlığı ihtilafları en asgariye indiriyor eğer onlar olmazsa binlerce mezhep olacak şu anda var olanlar ihtilafların en aza indirgenmesine sebep ve vesile oluyor bir kere bunu da ciddi bir biçimde anlayalım şimdi benim güzel kardeşlerim sonuna geldik sonda önemli bir meseleye dikkat çekeceğim sizi emanet edeceğim ve bırakacağım Sünneti terk etmenin bu ümmete çok büyük faturaları oldu. Anlattıklarımız bu işin bir parçası daha neler neler söylenebilir bu, kan bu manada. Mesela sünneti terk etmenin dini sonuçları var. Fıkıh anlamda sonuçları var. Uhrevi sonuçları var. Dünyevi sonuçları var. Bu dört alana ait de sünnetin ihmali terki gerçekten bu ümmete çok ağır faturalar ödetti. Ödetmeye de devam ediyor. Ben dünyevi anlamda neleri kaybettiğimize ait bazı maddeler size vereceğim. sünneti terk etmemiz dünyevi anlamda bizde nelere sebebiyet verdi birincisi terk edilen her sünnet farklı farklı bidatlerin hayatları kuşatmasına yol açtı her terk ettiğimiz sünnet yerine bir ya da daha fazla bidatin gelmesine sebep oldu Size anlatmıştım bakayım hatırlanıyor mu hatırlanmıyor mu? Ayşe anamız diyor ki Allah Resulü'nden sonra ilk bidat şu idi. Neydi ilk bidat? Doyuncaya kadar. Doyuncaya kadar yemek. İlk bidat bu. Sahabe daha o gün hayatta Ayşe anamız da hayatta ve bunu dikkate veriyor. İlk bidat tıka basa yemek. Çünkü Allah Resulü yemeğin bir ölçüsünü bizlere söyledi. Şimdi terk edilen her sünnet bunun büyüğü küçüğü fark etmez. Netice itibariyle bidatların hayata kuşatmasına sebep oluyor. İkincisi ihmal edilen her sünnet ümmet içerisinde daha fazla grupların ve fırkaların çoğalmasına sebep oldu. Bir daha tekrar ediyorum bunu İhmal edilen her sünnet. Ümmet içerisinde daha fazla grupların ve fırkaların çoğalmasına sebep oldu. Vakıflarımızın çok olması, cemaatlerimizin çok olması, insanların gidip geldikleri yerlerin çok olması bir zor sıkıntı değil bizim için. Bu tefrika da değil. Ama eğer bu kadar vakfımız, derneğimiz, cemaatimiz Kudüs meselesinde bile birleşemiyorsa tefrika odur işte. Eğer biz Kudüs meselesinde bile A, benim tabelam olacak, benim ismim olacak, benim adamım konuşacak, benim adamım önünde olacak meselesini konuşuyorsak Allah vermiş bizim belamızı. Başka belaya aramaya gerek yok bu bir beladır biz anlarsak eğer. Dolayısıyla farklılıkların olması insanların farklı farklı hassasiyetlerle farklı yerlere gidip gelmelerinde problem yok. Sünnet bunun ölçüsünü koyuyor işte ortaya. Ama sen sünneti ihmal ettiğin zaman ihmal edilen her sünnet ümmet içerisinde daha fazla grupların ve fırkaların çoğalmasına sebep oldu. Üçüncüsü önemsenmeyen her sünnet ümmeti başka din ve ideoloji mensuplarını taklit edip onlara tabi olmaya sevk etti. Bakın çok önemli bir şey bu önemsenmeyen her sünnet. Ümmeti başka din ve ideoloji mensuplarını taklit edip onlara tabi olmaya sevk etti. Bugün hayatımızdaki batı taklitçiliği başka ideolojilerin belli değer yargılarına karşı değerler yükleme onların farklı anlamlar yüklediklerini bizler de hayatlarımıza taşıma ne hallerdeyiz bunu herkes kendi dünyasına sorsun görecek. Ne oluyor bu? Bu bizim hayatımızdaki o özelliklerin gitmesine sebep oluyor. İşte üçüncü olarak söylediğimiz de bu. Dördüncüsü basite alınan her sünnet Müslüman kimliğini zedeledi ve o kimliğin zedelenmesine neden oldu. Müslüman kimliği zedelendi. Çünkü sünnet Müslümanın özgün bir kimliğidir. Bizi başkasından ayıran Allah Resulü'nün hayata dair söyledik söyledikleridir eğer o hayata dair bize rehberiyetini ortadan kaldırdığın zaman bizim ötekinden bir farkımız yok ki aynı şeyleri yapacağız aynı şeylere önem vereceğiz aynı şekillerde bazı şeyleri yapmış olacağız dolayısıyla bu manada değer yargıları değişecek ve kimlik zedelenecek bugün Müslümanların özgün kimliğinin zedelenmesinde de yatan şey bu beşincisi de şu üzerinde ciddiyetle durulmayan her sünnet toplumsal helaklerin ve kıyametlerin kopmasına vesile oldu bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum üzerinde ciddiyetle durulmayan her sünnet toplumsal helaklerin ve kıyametlerin kopmasına vesile oldu bir biliyorsunuz kevni kıyamet var bir de içtimai kıyamet var kevni kıyamet o büyük kıyamet o sonra gelecek ama toplumların da kendilerine özgü kıyametleri var. Ben sö sö söyleyeyim siz bana cevap verin şu anda hayatlarımızdan bunca nimete rağmen bereket çekip gitmiş mi? İşte kıyamet bu bakın çocuklarınızı memnun edemiyorsunuz siz babalarınız size bir ayakkabı aldığı zaman nasıl seviniyordunuz? Şimdi çocuğunuzun eline avucuna anahtarı bırakıyorsunuz bu araba senin diyorsun hiç umurunda değil. Hiç onu ha vermişsin ha vermemişsin ya mecbursun vermeye. Bu manada böyle bir hale gelmişiz. Nimetlerin bu kadar artmasına rağmen hayatımızdan bereketin çekip gitmesi aslında toplumsal bir helaktir. Nimetlerin bu kadar artmasına rağmen boşanma oranlarının bu kadar fazlalaşması... 6 aylık evli adam boşanıyor ya sen 6 ayda ne arıyordun ki bulamadın 6 ayda sen evliliği yıkıyorsun. 6 aylık evliliği sonlandırıyorsa bu adam toplumsal helaktır. 20 yıllık 30 yıllık dostuyla bir ticari iş yaptığı zaman o ticari işi 2 sene sürdüremiyorsa bugün Müslümanlar bu bir helaktır. 4 tane Müslüman bir araya gelip Allah'ın dinine hizmet noktasında 10 yıl arka arkaya kol kola omuz omuza gayret edemiyorsa. 2 sene sonra o 10 kişi 10 tane farklı gruba ayrılmışsa bu bir toplumsal helaktır. Daha daha daha ötesini de söylerim ama siz daha ötesini anlayın. Şu anda o helakı yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Allah Resulü'nün bize bıraktığı miraslara sırt döndük. Döneceğiz sarılacağız. Hem de nasıl? Azı dişlerimizle. Azı dişlerimizle sarılacağız ki yeniden bir kez daha tefrikaya ilaç olsun, dertlerimize derman olsun, kaybettiğimiz izzete yeniden bizi kavuştursun, ümmet olarak yüzümüzü güldürsün. Bu mazlumiyet, bu mahsuniyet bitsin. Allah'ın bize vaat ettiği o güzel günler, bize vaat ettiği o şerefli günler yeniden gelsin. Yapacağımız şey belli. Ort, yol belli, yöntem belli. Allah bu yoldan bu yöntemden de bizi ayırmasın. Hepimizin inşallah yolu Allah Resulü ve onun hak ashabının yolu olsun. Onların yolundan yürüyenlerin varacağı yer bellidir. Allah bizi de o yere vardırsın. Elimizden geldiğince bu manada bizlere hassasiyet versin. Ne kadarını yapabiliyorsak Allah o kadarının daha fazlasını bizlere yaptırsın. Ve bizlere şu anda ölmüş sünnetleri diriltme adına... Bir güzel mükafata erişme adına bir kapı açsın. Onu yapalım ki böyle bir zamanda Allah Resulü'nün vaat ettiği o şehit sevabına kavuşma adına o güzelliğe de erişmiş olalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.